Kim dünya sevabı, nimeti istiyorsa, bilsin ki dünya sevabı da, ahiret sevabı da Allah katındadır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.